Ey felek döne döne alma günahım hazaret Yıldırım kamçılı bir kimsedir ahım hazaret Şahı aşkım şereri ateşi ahım Sipahim Yanar ottur benim ey şahı sipahim hazaret Ey gözümün nuru beni yakma firak ateşine Alemi zulmet eder dudisi siyahım hazaret Harmeni mahyanar yanar en encüm kül olur Ah hattırma bana ey yüzüm mahım hazaret. Zatiya şaikadan harmen sabrın tutuşur. Çekilirken göğe bu ejderi ahım Hazret. Hayırlı akşamlar. Yaşadığı asrın genç şairlerin üstadı olmuş. Geniş bir hayal dünyasına sahip zati ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. Her akşam olduğu gibi kıymetli üstadım Hayati İnaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Büyük bir şairle beraberiz. Çok geniş bir, evet, yani büyük bir divanı şair, var. Divanı var. Eğer Zati isimli bu şair, Balıkesirli Zati asıl satılmış olduğu söylenir. Olmasaydı klasik şiirimizde en çok gazel sahibi Üstad Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman olacaktı. O divanda Muhibbi divanında 3400 gazel var. Ancak ondan fazla bildiğimiz Sayıca onu geçen tek şair işte bu Balıkesirli Zatidir. 1471-1546 yaşadığı yıllar 75 yıllık bir ömrü var. Klasik şiirimizde yani bugünkü de işte divan edebiyatımızda Necati ve Ahmet Paşa, Necati Bey ve Ahmet Paşa ile başlayan o iki büyük isimle onlardan da önceki dehanidir de mikrofon. Efendim, mikrofon kablosuzmuş hocam. Öyle mi? Ha tamam, düzeltelim yani. Den sonra Necati Bey ve Ahmet Paşa'dan sonra e, Fuzuli'den, Hayali'den, Baki'den önce büyük, gerçek büyük önder olmuş, örnek olmuş şairimiz işte bu zatidir. Çok güzel bir gazelini okuyarak başladım. E, ne olduğunu, o gazelin manasının, mazmunun ne olduğunu bir cümleyle söyleyebiliriz. Ah edersem gök kubbe çöker. Dikkat et diyor yani. Hem Dikkatli göklere ol. meydan okuyor hem sevgiliye. Yani bana diyor iyi davran. Bana iyi davran çünkü bu oku tutuyorum sabırla bekliyorum ama eğer bırakırsam kirişi eğer atarsam. Yanmayan kalmaz e, ahımın şereri, kıvılcımı, gökleri tutuşturur diyor. Şairler tabii ki gülüv yaparlar, mübalalı sözler söylerler. Şair olmak biraz da o demektir. Üstadımızın yani zati merhumun divanında yapılacak tetkikat biraz zahmet istiyor. Evvela divanı bulmak zahmet istiyor. Evet. <gülüyor> Ki başından geçti yani. Az sayıda basıldı. Uzun yıllardan beri ben de takip ediyorum. Böyle Balıkesirli Zati Divanı raflarda iki defa görmek müyesser oldu. Kitapçı, sahaf raflarında bugüne kadar. E, alakanın azlığından dolayı tabi. E, marifet iltifata tabidir. Soran kişiler şöyle artarsa tekrar basılması herhalde ilgililerce düşünülecektir. Tevhid var divanın baş tarafında birkaç tevhidi var. Yani kimi e, bunlardan biri 45 beyitli, biri 50 küsur beyitli, biri 70 beyitli. Bir de münacat e, adı verilen şiirleri var. Tevhid Cenab-ı Hakk'ı zikreden, öven, yücelten e, şiirlerdir ki hep divanda baş tarafta yer alır. Fakat ilaveten münacat da yazmış. Birkaç tane var o da. Üç tane var galiba. O da yalvarma, yakarma, dua makamında. Yani sadece Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tahmid tehlil, tekbir onu övmekten ibaret değil. Bir de dua kul olarak huzur-u yal varıyor yakarıyor çok nefis yakıcı edalar var orada peşi sıra da birkaç naht şerif var onlar da hayli uzun dört tane nahtını rastladım. toplamda 200 e, küsur beyit nat da yazmış şimdi örnek birkaç beyit tevhidten okuyalım buldu bu dava bu dehri bir sabateç resübut zatı bir çoğunundan özge nesne ya yoktur sibut Biraz tabii şaşalı bir üslubu var. Şu dava dayanıksız zaman alem, dehribi sebat yani bitmeye yok olmaya mahkum olan şu alemde kat'i surette ortaya çıkmıştır. Herkesçe bilinmektedir, bilinmelidir ki Allahu Teala'nın zatından başka hiçbir şeye kalıcılık yok. Baki olan o, hüvel baki, baki yalnız o la ilahe illallah cürme nuh tufanından artık olmaya verdi keştibanı rahmın nuh'a oldemde necat hazreti nuh peygamberin zamanında vuku bulan nuh tufanına atıfla e, o tufandan kurtulan olmadı ol, olmayacaktı sadece cenabı hakkın rahmetine kavuşanlar keştibanı rahm merhamet kaptanı demek ancak e, ona kurtuluş verdi hazreti nuh'a ve ona uyanlara ona tabi olanlara Şerh olunmaz zatıya anın kitabı rahmeti asıman nevrak olup olursa deryalar devaat devat. Ey zati onun rahmetini rahmet kitabını yazmaya gökler sayfa olsa denizler mürekkep olsa yetmez yetişmez. İnsanoğlu onu övmekten acizdir. Nitekim. Rabbinin sözleri bitmez, Bütün de bir deniz mürekkep olsa, bir deniz daha getirseler Meali Şerif'in de bir ayeti kerimeden ilhamla yazdığı açık. Yine e, tevhid faslında, Besmele bir padişahın ismidir kim? Ey gönül! Kime himmet eylerse olur ana izzet nedim. Besmele öyle bir isimdir. Öyle bir padişah-ı azimin ismidir ki Allahu Teala'nın bu, bu anahtar ile diyor açılmayacak kapı yoktur. O Zülcelal kime himmet ederse ona izzet nedim olur. Onun yücelik sıfatı haline gelir. Allah onu kimseye ezdirmez, zelil etmez, aziz eder. Dilediğini aziz eden, dilediğini zelil eden Allah böylece bu mısralarla ölmüş. Bir şererdir ateşi kahru ocağından cehim, bir varaktır gülsitanı bağı lütfundan naim. Son derece veciz, cehim, cehennem demek, naim, cennet demek. Cehennem diyor onun kahır ateşinden bir kıvılcımdır diyor. Onun kahrının bir kıvılcımıdır sadece, cennet ise onun lütuf bağındaki güllerin bir yaprağıdır diyor. Yani cennetin de cehennemin de Allahu Teala'nın küçük birer yani rahmetinin ve celalinin olduğu. olduğu, evet tecellisi olduğu. gahrından cehennem Niyazi Mısır Hazretlerinin bir beyti şu anda bir geldi gitti ama aklıma gelmedi gelirse söyleyeyim. Emredersen odbiği cümle cihanı yakar. Nehy edersen cismi adam olmaz ateşten elim. Çok viciz yani İbrahim Aleyhisselam kıssasını anlatıyor. Ya Rabbi diyor sen eğer emredersen su ateş olur ve cihanı yakar. Ateşi söndüren su fıtrat değiştirir. Şimdi burada çok esaslı bir bilgi de var. Suyu oluşturan iki şey, oksijen ve hidrojen. Bunları ayırdığınız zaman biri yanıcı, biri yakıcı. Hikmet-i bakın ki birleşince söndürücüsü oluyor. Allahu Teala emrederse diyor, su yakan bir ateş haline gelir. Ne yedersen cismi, Adem olmaz ateşten elim. Eğer yasaklarsan ateşe yakmayı, Adem'in vücudu, insanın bedeni ateşte yanmaz, elem duymaz diyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor yanmıyor. İşte buna bir e, atıf yapmış. Peygamberler tarihini yazar gibi, kısa sendiye yazar gibi, şiir yazıyorlar gördüğünüz gibi. Kimse süz cihanda düşmanı bulmaz zafer. Ejdehamura inayet eylesen olmaz garim. Yardımın olmadan ya Rabbi kimse kimseye zafer bulamaz. Kimse bir başarı elde edemez. Ejderha karıncaya mahkum olur eğer sen dilersen Ejderha nerede, karınca nerede ama Hazreti Yunus Emre dememiş miydi? Canım erenler yolu inceden inceymiş Süleyman'a yol kesen çol bir karıncaymış Ruhim şimdi bakın o münacat faslında Ruhi mümin zikrinamından safalar kesbeder Adın anılsa olur avare şeytanı racim Şeytanı racim Kovulmuş şeytan senin ismin alılınca kaçacak deli karar diyor. Kaybolur diyor. isminden korkar. Müminin ruhu da senin ismin anılmakla bahtiyarlık kazanır. Safalar kesbeder, açılır, ferahlar diyor. Allah adını zikredelim evvela. Vacip cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana. Her işi asani eder Allah ana diye Süleyman Çelebi de terennüm etmişti. Şey var hocam, bunu bunu duyunca şöyle bir şey geldi aklıma. Ee, böyle iman, ihlas, samimiyet anlatan bir şey bulsak, bunu anlatsa, bunu anlatan da şair olduğunu söylemesek, biraz önce anlattınız evet, ya. Evet. Evet. O kadar anlattınız deseniz ki bir alim çıkmış, bunu evet. böyle etmiş deseniz. Evet. Bunu zati demeseniz evet. hiç kimse itiraz etmez. İşte mesele o. Yani sadece bir sanat yapmak, şiir yapmak, güzel şeyler söylemek, dikkat çekmekten ibaret değil. E, uy, İlme uygun olacak. Doğru olacak yani bu elzem. Şiir, şuur, şiar, şair. Dördü birden hatırlanmalıdır. Yani bizde şiir şuuru şerh eder, şuurludur ve şiara riayet eder. Yani şöyle bir kelam vardır eski eski söz kelamı ki var. Tazimi lazım geleni tahkir, tahkiri lazım geleni tazim küfürdür denir. Yani övülmeyi Gerektiren, övülmesi icap eden, kıymetli olanı küçültmek, küçültülmesi gerekeni yüceltmek e, hakikati örtmek olur, zulüm olur ve bu yerine göre küfre kadar giden bir suç teşkil eder. İşte bizim şairlerimizin böyle bir e, özellikleri var. Bunlar rahleden geçmiş kimseler. Eğitim görmüşler, yaşamışlar, seyir suluk görmüşler, zahiri batın ilimler tahsil etmişler. Hatta tecrübelerini aksettiriyorlar o tasavvufi manadaki şehirler falan da yani şey böyle bir teorik uzaktan seyreden böyle hariçten bakan ne bileyim oryantalist gibi dıştan yapılan tanımlamalar değil. Yaşanmışlığın hikayesidir. Dost doğru sağlam temelli din bilgilerine sahip olduklarını da dediğin gibi şiirlerinde görüyoruz. Sanki ilmihal kitabı yazılıyor gibi değil mi efendim? Yani Temel peygamberler tarihini okuturmuşlar yani, yani. öyle bir şey oldu. Evet. Yani. Evet. Münacat olan şiirinden 3 beyit kaldı örnek. Sonra geçeceğim başka şey naatlara Resulullah için yazdığı bir şiir var. Azizim yani bu kadar parlak naat ben çok az gördüm yani o ona gelmeden önce. Komaz gönülde güman la ilahe illallah. Desem bin olsa zaman la ilahe illallah. Muradım olku ilahi getir ecel erecek zebanma o zaman la ilahe illallah. Eğer ki safveti kalbi ister isen ey zati safa ile her an la ilahe illallah. Uzun münacattan üç beyit seçtim. Kısa kısa manaları gönülde şüphe tereddüt gam kasvet bırakmaz la ilahe illallah lafzı. Dil bunu söyleyince gönül ferahlar. Dilden kalbe yol var. Kalp, dil kalbin aynası. Dilini sö söylete söylete, dille bu eğitim sürdürüle sürdürür. İnsan sevdiğini anar, andığını sever. Zamanla kalp de terbiye olur, temizlenir, tasfiye bulur. Safa bulur, safa. Ee, Adem aleyhisselamın safiyyullah, safa bulmuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mustafa, safada kemal derecesinde. Muradım ol ke ilahi getir ecel eri. Ha burada şunu diyor bir de ikinci mısra. Desem bin olsa zaban bin dilim olsa da desem her zaman la ilahe illallah. Onu anmaktan daha lezzetli daha kıymetli bir şey yok. Yani onu anmanın zıvkını cana bak ihsan etsin. Bu çok büyük bir nimettir. Ee, herkes aslında... Nefsine aşık oluyor da kendi arzularının peşinde koşuyor fakat bunun farkına varıyor veya varmıyor yani o bir idrak meselesi. Halbuki e, Allah bizi kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Onun bir vecesi de onu anmaktır. Her şeyle sözü haliyle kaliyle anmak, onu yad etmek hiç unutmamaktır. Mutluluğun formülü değil midir? Allah'ı unutma, ölümü unutma. Gördüğün iyiliği ve yaptığın, gördüğün kötülüğü ve yaptığın iyiliği unut. Böylece bahtiyar olursun. Muradım ol ki ilahi getir ecel erecek zebanıma o zaman la ilahe illallah. Ya Rabbi senden dileğim şu ki ecel geldiği zaman dilime şu sözü getir la ilahe illallah deyip gideyim diyor. Allah deyip gideyim. Cenab-ı Hak hepimize ölürken gülmeyi nasip etsin. <gülüyor> Şairi de hatırlayalım. Kapı kapı her kapının sonu, sonu eğer ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse orada gülümsemek yâri anmakla, sevgiliyi anmakla olur. La ilahe illallah. Ve son beyt, münacattan seçtiğimiz. Eğer ki safveti kalb ister isen ey zâti, sefâ her an la ilahe illallah. Kalp temizliği istiyorsan ey zâti, her zaman... Temiz bir dil ve kalple la ilahe illallah diye. Bunun ilacı bu. Tabi Rahat suresi 29-30. ayeti kerime müali şerifi galiba. Ela kulub. Sadakallahu lazim. Mealen Cenab-ı Hak kalpler ancak onu anmakla rahat bulur, ferah bulur diyor. İşte onu anmanın şaircesi. Yani bu kadar söylenir. Allah gani gani rahmet etsin. Çok özel bir adam bu. Zati marum çok özel bir adam şiirin isportajını bile yapmış yani. Şimdi sorunları oraya da, kadar getirdi. Nasıl sorun nasıl hazırlamış <gülüyor> Kendi döneminde dahi. Evet. Çok eleştiri almış bir şair. Sebebi nedir diye bunu soracaktım ben. Evet. Şimdi çok ilginç bir şey var, süreci var. Yoksa zenginlik. <gülüyor> yani hani bu bayağı bir çeşit evrelerden evet. geçmiş. 3 padişah görmüş uzun ömürlü. Evet. Tabii için. yani güzel. Hep ismi yuk yukarıda oldu. Beyazıt'ta, Beyazıt Camii'nin orada bir dükkanı vardı onun. Remil dükkanı diyorlar yani e, fal falan işleri yani böyle e, şiir ihtiyaç e, hasıl oldukta biri geldi bana şiir lazım üstad işte birine vereceğim falan. Oturur hemen ayaküstü şiirini yazlar eline bir gazel verirmiş. O da kendi şiiriymiş gibi. Artık bunun içinde tabii bir ücret alıyor yani. Ben olsam da alırdım yani öyle. Eyvallah. Ya 10 dakika zarfında adam dükkana gelmiş ona bir gazel yazıyorsun bir şiir yazıyorsun ya. Hakikaten bu maharet ödüllendirilmeyecek de e, ücret kime? Top oynayana çok kadar para veriyoruz ya. Değil mi Adam topu sektirdi diye Adam başarılı diye. Hani küçümsemiyorum da onların başarılarına. Şimdi Baki anlatırken <gülüyor> e, bu bir yerde geçiyordu işte şiirini götürüp birisine göstermişti. O da demişti ki senin mi? O da benim deme cesareti gösterememişti. mersa o mübarek bu zatiymiş yani <gülüyor> şimdi o öyle bir meclis haline getirmiş ki ben o an o beyazının bahçesinde oturmuşsun işte bütün şairlerin olduğu bir ya. meclis var yani. Biz yani sen, sen işte iş portadan işi götürüyorsun. Mesela şöyle bir özelliği de var onun. Böyle biraz işte saraya intisabı yok, ne bileyim görkemli bir makam sahibi değil, gösterişli bir kavuğu yok yani sıradan bir kimse mahareti var, kabiliyeti var, zekası var. Ee, Hayali Bey isimli hemen sonra gelen şair 1546 mı dedik vefatı evet 1555 ondan 9 sene sonra vefat eden Hayali Bey çok önemli bir şairimizdir. Allah gani gani rahmet etsin ondan da söz edeceğiz inşallah bir fırsat bulduğumuzda. Fuzuli ile aralarında bir yıl var yani vefat bakımından. Sarayda ee, çok da güzel bir şair Bekar Memi namıyla meşhurdur ve Hayali Bey o mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler Mısray güzidesiyle tarihe geçmiş muazzam bir üstattır. Zati merhumdan söz edildiğinde Zati mi? Şiiri görse yenecek bir şey sanır o. <gülüyor> diyerek e, tahfif ediyor. Yani hafife ama bu sözünde. Yani lafın gelişi böyle. Yoksa hayran olduğu belli çok parlak bir gazelini tahmis etmiştir. Yani Naat'tan sonra ben ona kısaca temas etmek istemiştim. Muazzam bir şiirini tahmis ediyor. Şimdi bir şair bu kadar iddialı büyük bir şair kimin şiirini tahmis eder ancak hayran olduğu, büyük gördüğünü takip etmeye değer bulduğu üstadı. Yani haddi zatında sözündedir o hafif alma işi bal gibi hayrandır. Ee, bu da ona fevkalade layıktır. Gelelim ee, gelelim. Naat. iki nat var şimdi elimde. Biri çok meşhur olmuş. Abdullah'cığım öyle bir şey ki bu. <gülüyor> <gülüyor> Kâmetin ey boğusitanı la mekan pirayesi nurdan bir servdir düşmez zemine sayesi. Boyun ey mekansızlık aleminin bostanı boyun öyle ki gölgen yüceliğin öyle ki sen nurdan bir servi gibisin ve gölgen yere düşmez sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu şiirin bir özelliği şu çok dikkat edilmezse at olduğu anlaşılmıyor zahiri bir aşkın bir sevgili, oy, öyle zannediliyor İtiraf edeyim tarih huzurunda çok geç fark ettim ben dahi yani. sonradan baktım bazı işaretler var öyle değil sonra da bir kaynakta gördüm hakikaten naat imiş evvelü ahir <gülüyor> nazirin yok senin zatın durur hatme cümle en beya kevnü mekanın vayesi ne önce de ne sonra da bir benzerin yok ya Resulallah senin zatın şudur ki bil cümle Enbiya'nın sonuncususun ve bütün yaratılmışların kevnu ü mekanın e, en büyük kazancı, övüncü sensin. Hazreti Yusuf'la bir karşılaştırma yapıyor 3. Beyt'te aleyhisselam. Yusuf'u gerçi görenler ellerini kestiler. Gün yüzün gördü senin şak koldu ayın ayesi. Yusuf'u gerçi görenler ellerini kestiler. Gün yüzün gördü senin şak koldu ayın ayesi. Tabii çok ustaca yazdığı için anlam bu kavrama kolay olmuyor. Gerçi diyor Hazreti Yusuf'u görenler onun güzelliği karşısında ellerini kestiler. ...meşhur kıssadır değil mi efendim? Evet. Süleyha kölesine aşık oldu dediler. Yusuf Aleyhisselam köleydi, çocuktu. E, Kraliçe onun sahibiydi, parayla almıştı. Ama aşık oldu. Kur'an-ı Kerim'in uzun uzun anlattığı bir hikayedir bu. Kıssaların en güzelidir. Kınıyorlar zaten öyle evet, olunca kınıyorlar. topluyor hepsini. Fakat onları görünce, o kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı görünce ellerini kesiyorlar. Ama diyor, senin gün yüzünü, güneş gibi bir parlak yüzünü görünce... Ayın ayası ayrıldı diyor. Ay kesti elini yani. Ayın ayası. Şimdi benzetme o kadar enteresan. Yani insanlar elini kesti bir şey mi bu diyor. Ay Ortadan ayrıldı. Oradan ikiye bölündü ayrıldı. yani. Fenni Merhum'un 1918'de vefat eden Fendi Merhum'un çok esaslı bir beytinde Belayı asumana uğrasın ta ki dünim olsun görüp de inşikakı mahı iman etmeyen gümrah. Aynı bu beytin manası e, na, paralel düşüyor. Şöyle diyor, göklerin hışmına uğrayıp iki parçaya bölünsün, ayın ikiye bölündüğü mucizeyi gördüğü halde iman etmeyen o gümrah diyor. Yani inat ettiler ya diyor, ay ikiye bölündü, hala inat ettiler ya, kendisi ikiye bölünsün diyor. Şimdi tam da buna Buraya uygun yani. düşen, ahiret bazarına vardıkta eyler faide, nakdi aşkındır anınki serveri sermayesi. Onu sevmenin, ona aşık olmanın, o sevgiyi kalpte bulundurmanın gerçek faidesi ancak ahirette mahşer meydanında görülecek diyor. İşte o zaman herkes anlayacak büyük kimmiş, güzel neymiş, sevmek neymiş. Ve Şahbeyt menzilin tiri dua veşma verayı nühsiper kadrinin arşı mualladan mualla payesi. Menzilin tiri dua veşma verayı nühsiper. Kadri'nin arşı mualladan mualla payesi. Vezim de çok oturaklı. Fa'il evet. Senin diyor, duan diyor, dokuz kat göğü aşan bir ıı, ok gibidir. Senin yüceliğin ise, büyüklüğün arşı mualladan mualladır diyor. Kadri'nin arşı mualladan mualla payesi. Valla sadece şu mısra, Olsaydı yeterdi yani Mısra-i Berces'te Kadri'nin mualla dan mualla payesi. işte klasik şiirin zevki biraz da böyle vezni fark ettiğiniz zaman daha çok e, lezzetli oluyor. Akide şekeri gibi 500 yıl ağzınızda gezdiriyorsunuz işte. Ustalar iyi ki böyle ustalar gelmiş son beyti okuyalım. Bağı cennette ümidi budurur ki zatinin... Cümle müminlerle olser ver hem sayesi. Bu zatinin, zavallı zatinin cennet bahçesinde şöyle bir ümidi var. Müminler arasında olayım ben de ve o, onun gölgesi olayım. Onun peşi sıra isimsiz takipçilerinden biri olayım. sancağı ı şerifin altında bana da bir yer bulunsun. Gelelim ikinci nata. <gülüyor> Buyurun hocam, devam edelim çünkü o kadar lezzetli, o kadar güzel, olmayı, güzel ki. Yani e, bunları keşfettikçe Tabii tabii. Ya şey keşif doğru diyorsun. Keşiftir bu yani. Mevcutu keşfediyorsun ama keşfetmediği zaman hazine yerin altında. Sen ee, üstünde dinine geziyorsun. Yine küsüyorsun, güceniyorsun, kızıyorsun, düşman oluyorsun böyle bir durum var. E şimdi e, bakıyorsun ki zati diye bir adam gelmiş. Bir ya, yok, mansıbu yok bilmem ne yok ama, ama hala şiirleriyle bugün Serv işte <gülüyor> evet. bakınca siz dediniz ya biz sevgiliye yazıldı zannediyorduk. Oysa adam <gülüyor> peygambere <gülüyor> yazmış yani sevgiyi, hürmeti o kadar güzel anlatmışlar ki. Şu, biraz önceki e, Naat'ta geçen hani o Yusuf'u gerçek evet. öğrenler ellerini kestiler beyti Ve Arapça bir şiirde Hazreti Ayşe'ye atfen, ve le semiu ahle misra usafah dahhi lema bazalu yemen yusufa min naktin levi mazali halav ra'ayna jibahu la asarna bilqat' alqulubi ala alaydi diyor ki arabi şiir okudum 4 mısra manası ee, Yusuf aleyhisselamı görenler ellerini kesmişlerdi ya Resulullah seni görseler kalplerini keserlerdi eee Hazreti Yusuf Satılığa çıkarıldığında köle olarak Mısır'da herkes nesi var nesi yoksa toplayıp pazara gitti seni görseler kuruş harcamazlardı. Yani bir bağlantı var tabii geçmişten haberdar olduğunuz zaman tarihini bildiğiniz zaman şiirleri anlamak için de bu da lazım tabii yani durup dururken de anlaşılmıyor. Biraz altyapı gerekiyor o kadarını artık o zahmete de katlanacağız. Yani öğrenmek güzel şey ama insanoğlu şunu unutmayacağız Abdullah sen de çok iyi biliyorsun. İnsanlar öğretilmekten nefret eder, öğrenmeye bayılır. Yani Tabii ki. Öğrenmeye bayılır ama yani, öyle, ya. yani tepesine çıkıp da öyle falan filan. Şu oraya. şöyleymiş, böyleymiş deyince kimse dinlemiyor. Bunu öğren, sen bilmiyorsun, öğren falan, böyle imtihan edeceğim falan. O, o o değil yani. Ama öğrenmeye bayılır. Merak eder, güzelliği görür. Örnek olmak lazım. Geçen de bir akademisyen dostumla uçakta seyahat ediyoruz. Çok meraklı da bir arkadaş. Psikolojik danışmanlık sahasında çalışıyor. Gençlere nasıl faydalı olacağımı yıllardır deniyor, düşünüyor, uyguluyorum hocam. En son şunu gördüm dedi. Kendin öğreneceksin. Öğrendiğine uygun yaşayacaksın. Seni görecekler ve takip eden birse bir, beşse beş. Başka bir yol bulamadım. Doğrusunu bulmuşsun. En doğru yolu bulmuşsun. Yani insanlara örnek olmak lazım. E, bu güzelliği bir defa kendin... Şimdi çok iştahla yemek yiyen bir adamı görseniz, e, sizin de iştahınız açılır canım. Adam yani ne adamı, güzel dersiniz. Yani ne yani dersiniz. Tatlı. Tok, tok adam acıktırır bu dersiniz. E, şiir zevki de öyle. Bu şiirleri kendisi zevkle okumazsa, muallim, öğretmen kendisi zevkle okumaz, okuyamazsa, e, talebe ne alsın canım Şimdi vakit geçsin diye okumakla... Ya. Bunun içindeki hikmeti göstererek anlatmak arasında tabii ki halde çok fark var. Elbette. Biz edebilir. şimdi bunu ben dinlerken o kadar lezzet alıyorum şimdi yani. Belli zaten ben görüyorum. Peygamber, <gülüyor> işte peygamber atfedilen bir şey var ama hem onun tarihi altyapısını biliyor hem bunu şiire döküyor. Hem de sen biliyorsan hemen çat diye buluyorsun bak burada diyorsun. Ha. Ya Aynı kitaba başlaymış olmak işte bu yani. Biz ki diyor aynı kitapla başlayımış, aynı kitaplara başlayımışız bizden hala kardeş mi olur derdi ya rahmetli Cemil Meriç. Servera sen 18 bin âleme sultanidîn. Ebü Gilleç re dahi Adem çekerken erbaîn. Çok iddialı. Hazreti Adem su ile toprak arasında çile çekerken henüz insan olup da ruh üflenip de aleme gelmeden önce ''Ey server aleyhissalatü vesselam sen 18 bin alemin sultanıydın.'' Çünkü o son gelen ilk peygamber <gülüyor> efendim. Mahı bedre parmağınla bir işaret eyledin. Desti şevk ile yakasını çekti çak etti hemin. Sen diyor dolunaya parmağınla bir işaret etmiştin de o diyor şevk eliyle yakasını yırttı ve ayrıldı. Şakku kamer halisesini bu defa bir başka şekilde ifadeye koymuş. Arada dört beyit var. Hazreti Ebu Bekir Ömer Osman Ali Efendileri tek tek her bir işe. onu da buraya aldım. Vakit kalırsa oraya döneceğim. Şefkatinden servera zati rejakat eylemez Mustafa macağa illa rahmetellil alemin. Haber bedenindeki ihtişama bak ya. Arapî ikinci Mısra, Türkiye birinci Mısra. İkisinde de aynı beden. Fa ilatun, fa ilatun, fa Şefkatinden servara zati rejakat eylemez Mustafa macağa illa rahmetellil alimin. Hadi bir de manaya bakalım. Bu zati diyor ey server, sallallahu aleyhi ve sellem senin şefkatinden asla ümidini kesmez. Neden? Mustafa Maca'e o aleyhissalatü vesselam gelmedi başka bir şey için illa rahmetellil alemin. O ancak alemlere rahmet olarak geldi diyor. Senin ismi şerifin varken ben seni biliyorken sana uymuşken günahımdan da ümitsiz olmam diyor. Sultan Fatih merhum avni mahlasıyla. Her ne denlu cürmüne haddü nihayet yok ise avniya kat eylemesen avni rahmandan ümit demişti. Her ne kadar günahın çok ise de avniciyim, fatihciyim kendisine söylüyor. Günahın çok ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmek daha büyük günah olur sakın ha diyor. Bakın bunların talebesi işte bunların yolunda giden bir başka sultan ikinci Mahmud'un bir şiiri vardı. Efendim öyle çok günah ettim ki diyor Hüdaya çok günah ettim. Adetsiz çok günahım var. Günahım çok isen ola senin gibi ilahım var. Bu Mahmud'un temennası ümidi münkatı olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi penahım var. Bakın aynı şeyi terennüm ediyorlar. 1400 yıllık koroya bir çığlıkla iştiraktır bu. Bu sevdi bu aşk işte 1400 küsur yıldan beri kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan aşktır. Her şey değişti diyor ayaşlı şakir her şey değişti sadece Hüdâ e Hüdâ lem yezelden madâ her şey değişmiştir. Bozulmuş bezmi yaran, çaşni yemeyi değişmiştir. Tarab gahı cihan da nameyi hey hey değişmiştir. Hulasa bence şimdi kıbleyi kalbim Muhammedle Hüdâ yu lem yezelden madâ her şey değişmiştir. Her şey değişti diyor. Ama La İlahe illallah Muhammedun Resulullah değişmedi diyor. Ayaşlı Şakir 1910 kabri Konya'da. Nereden geldi bilmiyorum şimdi o da aklıma geldi. O da Söyleyeyim. muhabbetin coşkunluğundan kaynaklanan. Son bir reyt onu da yani. <gülüyor> buyur, buyur. Sana, sana, sana da haksızlık oluyor bak. Meclisinde çağrışırlardı melekler aleme. Hâzıhî cennâtu adn fâdhulûhâ halidin Gene Arapça Türkçe mülemma. Meclisinde çağrışırlardı, melekler aleme, senin meclisinde melekler aleme ilan ederlerdi. Neyi? Hâzıhî cennâtu adnîn, burası adn cennetidir. Fadhulûhâ halidin Allah-u Zümer suresinde, içine girin sizin için ebedi hazırlanan cennet bunlardır diye müminlere müjde olarak ilan buyurduğu cennet nere burasıdır işte. Bir şairimiz de der ki, Cebrail aleyhisselam kabrini ziyaret etti de diyor, Ravzasını ziyaret dedi emin hazi ceennatu adn fethulaha halidin. Hazreti Peygamberin Aleyhissalatu vesselam kabrini ziyaret eden Hazreti Cebrail'in dahi ikrarı buydu diyor. İşte o en üstün cennet, en yüce cennet Cennetu Adn'in içine girenlerin ebedi saadet erdikleri Cennetu Adn'in burasıdır diyor. İşte böyle bir coşkudan söz ediyoruz. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama şu dört beyti ele o, alayım. Ben. 15 dakika, 15 dakikamız var hocam. O var sanki. Sorun varsa sen onu hazır tut. Siz devam edin hocam sorun Bun, var. Bu naat enteresan bir şey yapmış efendim. Ee, nat, bu naat kısa 8 beyitli ee, 3, 4, 5, 6. beyitler Hulefai Raşid'ine ayrılmış. Subh gibi sadıkam bu sözde ben sadıktır. Afiyet abu Subay Sıddık o sadıkı sultanı din. Yani öyle bir tamlama kurmuş ki altı kelimeden ibaret bir tamlama. Sabah gibi sadık, sabah güneşi gibi sadık bir şekilde fecri sadık gibi. Şunu söyleyeyim, sadık ibaresini kullanması Hazreti Abu Bekir'in sıfatı Sıddık. Evet. Aynı kökten gelen kelime. Şuna şahâret edelim ki sabah güneşi gibi doğru ve sadık dinin sultanıdır o Ebu Bekri Sıddık diyor. Sordular. Allah Resulullah'ın çok kimi seversin Ayşe'dir dedi. Erkeklerden dediler Ayşe'nin babasını dedi? Padişahı leşkeri ehli haya o 2'ye iki, o değildi. Şehsuvarı milleti heybet Ömer ki oldu onun teğnusretbini iman ehli ne hasin. İkinci halife Ömer radıyallahu anh için diyor ki Heybet ülkesinin baş süvarisi şehsuvar Veyatlı yani olan Hazreti Ömer ki onun diyor Allah'ın yardımına kavuşmuş olan kılıcı iman ehli için sığınak oldu diyor. İman ettiği zaman kendisini gönderen müşrikler uzaktan bakıyorlardı. Nasıl olsa halbuki öldürmeye gitmişti. Hazreti Rasulullah öldürecek diye ümit ediyorlardı. Gitti o malum halise sonrası iman getirdi. Kırkıncı mümin olarak onlarla beraber tavaf üzere geliyorlar ve hepsini peşine takmış getiriyor. Ömer işte işi bitirdi falan diye düşünürlerken kılıcını çekiyor hanımını dul, çocuğunu yetim bırakmayı göze alan gelsin diyor ve taş kesiliyorlar. Müminler için bir sığınak oluyor, açıktan tavafa başlıyor, artık gizli yapmayalım diyor. İşte hısnul hasin yani sığınakların sığınağı, güzel sığınak demesi ondan. Hazreti Ömer'i bu şekilde yad etmiş. Hazreti Osman'ı yad ediyor. Padişahu leşkeri ehlihaya Osman kanın nesri derdi levhisi mehame idurrisemin. Hazreti Osman ki diyor Haya ordusunun başkomutanıydı diyor. O Haya'sıyla meşhurdur malum. Onun diyor ee, cömertlik sıfatı e, aleme numune oldu. Benzersiz bir sahabet ehlidir ve son olarak Hz Ali hazine gencineyi esrarı haktır. Hak bilir. Sakiyi kevser aliyi sahibi huldiberin. O diyor sırlar hazinesinin sahibidir diyor. Allah bilir ki diyor Kevser sakisidir. Kevser ırmağından müminlere e, sunacak olan o ben ilim şehriyim. Ali kapısıdır. Evet. Herifi. Ve bu dört sahabinin ikisi Kayınpeder, son ikisi damat, Efendimizin aleyhisselatu vesselam. Bu şekilde övgülere imza atmış şairimizi konuşuyoruz. Şimdi bu şairimizi konuşurken biliyorsunuz işaret levhalarımız var. Ne Bugünkü bakalım. kelimemizden gidelim isterseniz. Lugat'a bakalım ilk önce. Olur. Şimdi her seferinde siz diğer programlarda birçok çıktığınız mecrada şeyi söylüyorsunuz. Lugat kullanalım. Bu, Bu çok önemli yani bizi e, bugünkü, bağlayacak olan o yani. Bugünkü Gül kelimemiz e, gaflet. Gaflet. Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, dikkatsizlik, ihtiyatsızlık, ihmal, endişesizlik. Yine farklı yerlerde de e, Allah'ı ve emirlerini unutmak anlamlarına geliyor. Şimdi zatiden de şu, gördüm redifli onun çok meşhur bir şiiri var. Onun bir bölümü gördüm. Evet söyle bakalım. Ne güzel vakadır bu ki açıp can gözünü habı gaflette geçen ömrümü rüya gördü. Allah Allah. Allah Allah. Bir daha oku sana. Ne güzel vakadır bu ki açıp can gözünü habı gaflette geçen ömrümü rüya gördü. Kalp gözüm açılınca ne gördüm biliyor musunuz diyor. Boşa geçen ömrümü, gaflet uykusuyla geçen ömrümü gördüm de pişmanlık geldi diyor. Bir defa gördüm diyor yani. Bu görüşüme aferin diyor yani. Ömrü boşa geçirdik ama kusurumu anladım. Gaflet ile geçen ömrümü anladım. Ee, Allah rahmet etsin kendisini böyle bilenin halinin iyi olduğu ümit edilir. Çünkü Eyvallah. ol kimse ki kendine bir hasıl bile vasıldır. Evet. Şimdi hocam e, Leyla ile mecnundan herkes biliyor. Evet. Evet. Ferhat ile Şirin, dostlarımız da, Aslı. Dostlarımız da, dostlarımız evet. Bunların hepsini biliyoruz ama. Evet. Zati bir de Şem ve Pervane'yi yazmış. Mum ile Pervane, Farazi şahıslar, evet. Oradaki aşığın adı Pervane, maşığın adı Şem, yani Mum olarak. Tasavvuf ibarelerle yüklü ve biraz böyle ne diyelim ona, ne diyelim ona kelime gelmedi. Yani böyle gerçek alemin dışı, fantastik fantastik evet. çok başarılı bir eser Şem Üpervane bu türün ilk örneklerinden biridir oldukça uzun hacimli ve çok da renklidir Taklit edilmiştir takip edilmiştir çok başarılı bir üstadımız Şem Üpervane'yi de tabi yad etmeden geçmemek lazım bir de şöyle bir şeyi yaşıyoruz hocam genellikle biz şiirlerini okuyunca zannediyorlar ki sadece şiirleri var başka hiçbir şey yazmamışlar oysa ki birçok şair diye bizim burada bahsettiğimiz kişilerin bazılarının 10, bazılarının 15, bazılarının 20 ayrı ayrı kitapları var ama bizim programımızın mutlaka bir şeyler Hatta mi? dikkat ederseniz zati merhumun beşeri aşka, dünyevi aşka dair yorumlanabilecek efendim gazellerine daha girmedik bile yani. Diyanet evet. televizyonunda konu kapsamında evet. kalma arzumuzdan dolayı işte, naatları efendim. E, münacatları, tehlilleri vesaire, tevhidleri orada kalıyor. Yoksa gazeller faslına geçtiğiniz zaman bambaşka bir neşeyle de karşılaşacaksınız. Çünkü çok renkli insanlar. Onlardan hatırıma gelen Hayali Bey tarafından da tahmin edilmiş e, gazelinden hatıra kabirinden bir kıtasını okuyalım en azından. Buyurun. Şöyle söyler. Canına ateş urur bir mihrirahşanın mı var? Sinede dağı gamından nar suzanın mı var? Subhadek şebnem döker bir çeşme yanın mı var? Noldun inlersin felek hercayi cananın mı var? Her makamı seyreder bir mahitabanın abanın mı var? Esmeziken abu hakim izre her giz badı sert. Çekmeziken bülbülün goncandan alam ile derd. Zinat teylerken seni gehlale gibi sürk verd. Benzini ey bostan badı hazan mı etti sert canı? yoksa başı taşla bir servi hıramanın mı var? Devam etmeyelim daha yani üç kıtası daha var ama işte öyle enteresan ki yani konu o olduğu zaman da hakikaten çok büyük bir ustayla karşı karşıya olduğumuz belli. Ben biraz da şanslıyım bu bakımdan yani biraz heyecanlıyım. Bir iki hafta içinde Balıkesir'de zatıyla ilgili bir program yapıp Hemşerilerine tanıtacağız böyle bir üstadı. Tabi her sırada, her zaman hatırladığımız, gördüğümüz gibi kendi üstadlarımızla da böyle aramızda e, manyetik alanlar var, duvarlar var maalesef. Kelimelerden örülüğü duvarlar. Bu hafta ben programı hazırlanırken şu sıkıntıyı çektim mesela. Ali Nihat Tarla'nın 3 ciltlik yazdığı bir çalışma var divanıyla evet. alakalı. Tek o zaten Şu an bildiğim... baskısı yok. Ha. Daha farklı çalışmalar yapılmış, bunları internet üzerinden işte PDF ha. olarak bulabiliyoruz. PDF olarak bulunuyor, biz ee, de öyle bulduk. Ama derleyip toparlayıp anı hani içinden seçim. Çünkü çok hacimli bir e, gazellerden. Onun yolu bu, yani programımızla ilgi artacak. <gülüyor> Seyirciler sormaya başlayacaklar. Yani talebe bağlı, marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir demişler. Okuduğumuz gazelde ne dedi? Tecahüli i Arif diye bir sanattan bahsedilir. Evet. Nedir o? Bilip de bilmezden gelme. Yani sanki haberi yokmuş gibi sorma. Güzel, latif bir sanattır. Canına ateş urur bir mihri rahşanın mı var? Göklere dönmüş hitap ediyor, ey diyor gökyüzü diyor, canını yakan diyor bir... Güneşin mi var diyor. Bir ateş mi yanıyor bağrında ki senden sesler duymaktayım böyle inlersin. Ne oldun inlersin felek. Her cayi cananın mı var? Her makamı seyreder bir mahitabanın mı var? Göklerin o sevgilisi ele avuca sığmaz sevgilisi olan ayın bir orada bir burada görünmesi dolaşıp durmasından bahisle senin de bir derdin var galiba diyor. 5 beyit yazmış. O da işte Tahmis'le 25 mısra şiir olmuş. Beşinde de muhatap farklı. Birincide gökyüzü, ikincide gül bahçesi, üçüncüde gül, dördüncüde bizzat sevgili ve beşincide kendisine hitap ediyor ve 5 beyit içinde aşkın anayasasını yazan bir üstadımız. Rahü aşkında dönen Necmi Seher. Yok o öbür o Fuzuli'den bak kaydı şimdi Fuzuli'ye doğru gidiyoruz. Canına ateş urur bir mihri rahşanın mı var? Sinede dağı gamından nar-ı mı var? Subhadek şebnem döker bir çeşmi giryanın mı var? Sabaha kadar ağlayan gözlerin mi var diyor. Yağmur yağıyor ya. Gökyüzünün ağlaması olarak tasvir edip onu da ne olduğunu inlersin felek. ikinci kıtaya geçiyoruz. esmeziken Abu Hakim üzere hergiz bad sert. Soğuk rüzgarlar yoktu diyor senin bahçende çok güzeldi ney bahçe diyor. Latifti diyor bahardı esmez iken Abu Hakim üzere hergiz bad-ı sert. Çekmez iken bülbülün goncandan âlâm ile dert ve senin bülbülün senin aşıkların gülden goncadan dert çekmezlerdi halleri çok güzeldi ben seni görmüştüm mayıs ayında. Ee, Zinat aylarken seni gel, lale gibi sürk verd lale gibi kırmızı güller bile sen seninle süslenir iken benzini ey bostan bağdı hazan mı ettizart sonbahar rüzgarı mı esti ne oldu başına ne geldi ki yoksa e, başı taşra bir servih ramanın mı var başı hep dışarıda gezen gözü dışarıda olan bir e, servin mi var yoksa diye elbette her bahçede servi var ve onu kastediyor orada da seçtiğim beytler var galiba Vakti, son 3 dakikamız varmış ha, hocam tamam. isterseniz evet. bu e, bir failin failin, failin, failin <gülüyor> yazdığı kısa bir gazeli ah, var kim ben bülbülün ol yüzü gülzar incidir ''İngledir her dem hazar ol yüzü gül zar incidir.'' <gülüyor> yani benim gibi bülbülü diyor, o yüzü güle benzeyen incidir diyor, beni ağlatır diyor. Öyledir tabii, gül güler gülşende sana ağlamak olmuş nasip. Gül güler gülşende sana ağlamak olmuş nasip. Ee, yoksa diyor, ''Har ile hem saye olmuş verdi handanın mı var?'' güle diyor ki bülbüle diyor ki ağlıyorsun hayırdır diyor sevgilin hep gülüyor sen de ağlıyorsun sana ağlamak nasip olmuş yoksa diyor rakibin olan dikenle üst üste gelmiş gölgeleri çakışmış bir sevgilin mi var e, öyle değil midir gülün dikeniyle gölgesi üst üste gelir elbette iç içedir yani bülbül için durum o kadar kritik ki aşağıdan sevgilisine bakıyor ama arada diken var ozanayım dese diken göğsüne batıyor ve ölümüne sebep oluyor işte aşkın imkan aşk imkansız Aşkta kavuşmak olmaz nüktesi gerek o demin senin söylediği şem pervanede, gerek Leyla ve Mecnun'da gerek Gülbülbül kasidesinde hepsinde hangisinde olursa olsun aşkın kavuşma odaklı bir ameliye olmadığı ve sadece tam tersi sabır tam tersi cefa, hazırlayan insanı ke kemale erdiren bir süreç olduğu nüktesi veriliyor karşısında zari zari lübile zarincidir. Ol kamer ruhtası tası mihnette idüp zar incidir. Gözlerim aynus hedef eşkigü herbar incidir. Nemden incindin diye cevrile herbar incidir. Gözlerim kim alu suretin narencidir. Narını ey nar kamet sever narincidir. Ya Bundan dolayı tenkit edildi yani böyle ee, kusur yok aynı kelimeyi çeşitli manalarda evirip çevirip tekrar tekrar kullanıyor ama yani çok sanat yaptı, gösteriş yaptı, işi de paraya döktü filan diyorlar. İyi ama kardeşim güzel yaptı ya. Yani tenkit ederken elinize vicdanını koy. Allah eşküm kara baktım suretim narencidir. Gökleri zatifi ganımdan çıkan narencidir. Ağzından çıkan diyor, ahımla çıkan ateşler gökleri incidir diyor. Şairlerimizin böyle bir duruşu vardır yani. Ey gökler bana iyi davran diyor. Eğer sabrım taşar da diyor bir feryal edersem gök kubbe yanar. Dokuz katını ateşe veririm diyor. Velhasıl çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Diyorum. Zor bir konuyla geldik bugün ama böyle büyük bir şairi de anma fırsatı oldu. Ee, geçmişi anmak, istikbal eskileri tanımakla mümkün olacak tabii ki. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimiz. Teşekkür size ediyoruz size hocam. Bu akşam da kadim edebiyatımızın en çok eser verenlerinden zati konuştuk. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.